94.9 açık radyoda bir açık yeşil daha başlıyor. Ben Ömer Madra. Ümit Şahin de, hattımızın öbür tarafında destekçimiz Biristan Suya ve Kerem Akçay'a da çok teşekkür ediyoruz destekçilerimize. Can da var yayında. Merhaba günaydın. Herkese tekrardan. Günaydın Ümit. Günaydın Ömer abi, günaydın Can. Günaydın Herkese, merhaba. Günaydın. Evet, çok uh, umut verici bir şeyle de açtık onu paylaşmak istiyorum. İki tane mektup var önümüzde. Ee, bu bizim yayın broşürümüzde de kullandığım resimlerini kullandığımız kampanya yaptığımız genç iklim aktivisti çocuklar Türkiye'den. Onların sen iklimin resmini yapabilir misin? Greta başlığıyla yaptığımız şeylerde resim harika resimler gelmişti. O resimlerden ikisini yapan Helin Kıran ve Taylan Kıran'dan da birer mektup var. Ve sevgili Açık Radyo biz ailecek sizi dinliyoruz. Bir gün iklim değişikliği duydum. Babam ve abimle birlikte Maçka'da yapılan etkinliğe gittik. Sonra ben de iklim için resim yaptım. Babam da bu resimlerden takvim yapmış. Ben de size hediye ediyorum. Size kalpler ve öpücükler gönderiyorum. Söyleyen Helin Kıran yazan babacığım bir tanesi hmm. bu şahane. Ha, şahane bir de Tayland Kıran'dan o da abisi ee, sevgili Açık Radyo babam hep sizi dinliyor bir gün arabasıyla okula birlikte giderken iklim değişikliğiyle ilgili bir şeyler duydum çok ama çok etkilendim Babamla birlikte Maçka'da yapılan bir etkinliğe katıldım. Sonra bazı resimler yaptım. Babam bunları da size göndermişti. Şimdi babam da bu resimlerden iş yeri için takvim yaptırdı. Ben de size hediye olarak gönderiyorum. Açık radyomuz hep açık kalsın Taylan Kıran. Nasıl? Çok şahane. Yani e, bu ruh zaten e, Madrid'de de var. E, Pazartesi'nde konuşmuştuk. Gerçekten e, yani çocuklar ya gençler e, el koyuyorlar e, iklim mücadelesine. Evet zaten e, gerçekten de aslında dönüm noktası diyebiliriz son yani. Bunu da yaratıcı, barışçıl ve oldukça kalabalık bir şekilde yapıyorlar. Dünyanın her tarafındalar. Evet. E, isterseniz e, çocukların yaptıklarından ya da... E, bu buradaki diğer etkinliklerden e, bahsetmeden önce şöyle kısaca e, pazartesi günü onu konuşmamıştık. E, müzakereler nasıl gidiyor bir oraya uğrayalım. Evet lütfen. E, şimdi işin e, sıkıcı tarafıdır bu biliyorsunuz. E, i̇şte 190 küsur ülkeye bir araya gelmiş. E, bunların müzakerecileri birbirleriyle pazarlık ediyorlar. Bir takım parantez içindeki kelimeler üzerinden falan. E, ve bu senede... E, çok böyle e, detaymış gibi görünen bir konu e, tartışılıyor. Ar Article 6 denen her tarafta böyle bir kod adı gibi görürsünüz. E, Paris anlaşmasının 6. maddesi tartışılıyor. E, neden bu tartışılıyor? Çünkü geçen sene Katowice'de COP24'te e, Paris anlaşmasının uygulama kuralları denen, işte kural kitabı denen nasıl uygulanacağına dair e, kararlar alınmıştı. Sadece iki tane e, konuda karara varılamamıştı. Bunlardan bir tanesi Paris anlaşmasının altıncı maddesiydi. O konuda hiçbir karara varılamadı ve bu seneye bırakıldı. İkincisi de e, ortak e, zaman çerçevesi denen işte common time frame deniyor. E, yani bundan sonra 2030'dan sonraki tariflerin kaç yıllık alınacağına dair. 5 yıllık mı alınacak, 10 yıllık mı alınacak? Bu kadar basit bir konu. Evet. Bir de bu konuda karara varılamamıştı. Bu iki konu buraya bırakıldı. Bir de tabii onun dışında bir sürü başka konu, finansman, işte zarar mekanizması falan. Onlar da konuşuluyor. Ama asıl kritik olan şu anda konuşulan e, madde 6. Çünkü neden kritik derseniz madde 6 Paris Anlaşması'nın piyasa mekanizmalarını veya piyasa dışı mekanizmaları ama ağırlıklı olarak piyasa mekanizmalarını belirliyor. Bu da şu anlama geliyor. Madde altının amacı ülkelerin taahhütlerine ulaşmalarını kolaylaştırmak ama daha da önemlisi daha güçlü azaltım tedbirleri almalarını kolaylaştırmak için bir takım piyasa mekanizmalarının kurulması. Konuyu takip edenler emisyon ticaretini gayet iyi bilir hatırlar hala devam eden işte çok indirim yapmış bir diyelim ki şirket bir şeyde Avrupa'daki karbon piyasasında yapmamış olana karbon kredisi satar. Diğeri buradan para kazanır. Diğeri işte bunu satın alarak kendi yapması gereken açığı ama yapamadığı açığı kapar falan böyle bir piyasa var. Yani karbon kredilerinin alınıp satıldığı bir piyasa var. Şimdi Paris Anlaşması bu işi bir adım öteye götürmüş madde 6'da ve iki tane farklı piyasa mekanizması kurmuş. Daha önce Kyoto dönemindeki mekanizmalar ülke içinde ya da AB içinde olurken bu sefer bir uluslararası mekanizmadan bahsediliyor ve aslında çok basit. Madde 6'nın ikinci paragrafı diyor ki ülkeler kendi aralarında mitigation outcome diyorlar ona yani işte azaltım Sonucu ya da azaltım çıktısı e, ticareti yapabilirler. Bu ne demek? E, diyelim ki siz e, dediniz ki 2000 işte ben 25'te atıyorum e, 230 milyon ton e, emisyon yapacağım ama çok iyi çalıştınız. E, 230 değil de 200 yaptınız. Yani 30 milyon ton e, fazla azaltım yaptınız. Buna over achievement deniyor. Yani fazlasıyla başarılı olma diyelim isterseniz. O 30 milyon tonu bunu yapamamış bir ülkeye satabiliyorsunuz. Yani bunu bir, bir tür karbon kredisi gibi 30 milyon tonu satabiliyorsunuz. Ama bu mekanizma, ki madde altı oldukça açıklarla dolu, o zaten onu doldurmaya çalışıyorlar. Bu satılacak şey sadece azaltım mı, başka bir her türlü achievement ya da başarılmış her şey satılabilir mi? Pazar ya e, piyasaya tabi mi? Bunlar çok belli değil. Bunları e, doldurmaya çalışıyor. Bir maddede de, dördüncü paragrafta da... ...uluslararası bir karbon piyasası kuruluyor. Burada sadece ülkeler değil, şirketler ve kamu kurumları da... ...kendi aralarında yaptıkları projelerden elde ettikleri azaltım sonuçlarını... birbirlerine satabiliyorlar. Yani ihtiyacı olan, fazlasını yapmış olandan satın alabiliyor. Şimdi bu madde altı yazılırken... Bu, buradan çıkabilecek sorunlar düşünüldüğü için e, önlem olarak bazı kurallar konmuş. En önemli e, kural e, environmental integrity kelimesinin geçmesi. Yani e, bu şu demek, yani Paris'in dilinde çok karışık bir laf. Ne demek yani, environmental integrity? E, aslında şu anlama geliyor, yapılan e, işin, ...yani piyasaya tabi olan alım-satım işinin atmosfere bir faydasının olması gerekiyor. Yani çevreye bir faydasının olması gerekiyor. Bir de işte overall mitigation diye bir şey var. Bütün toplam azaltıma hizmet etmesi gerekiyor. Yani şu anlama geliyor. Sizin demin verdiğim örnekteki gibi normalde yapmanız gerekenden fazlasını yaptığınız takdirde... ...ancak bu geçerli olabiliyor... Satın alacak ülkenin de kendi yaptığının ötesinde bir şeyi azaltımı gerçekleştirmesini sağlaması gerekiyor. Şimdi buraya kadar biraz karışık bile görünse işte iyi kötü bir takım önlemler alınmış gibi görünüyor. Fakat dikkat ettiyseniz burada çok önemli bir açık var. Zaten şu anda Madrid'de yapılan müzakereler Paris Anlaşması'nı nasıl sulandırırız ve bir işe yaramasını nasıl engelleriz? diye uğraşan ülkelerin e, engellenmeye çalışılması mücadelesi. Yani böyle tuhaf bir durum var. Çünkü bu, işte, deniz sözünü ettiğin mekanizmayı birkaç değişik yolla e, bir şey yapmamak için kullanmaya çalışıyorlar. Aynı Kyoto protokolündeki temiz kalkınma mekanizması gibi. Mesela çok dramatik bir örnek vereyim size. E, emisyon açığı raporunu hatırlıyorsunuz. Gece evet. hafta şeyden, koptan önce çıktı. Orada e, bu overachievement yani e, taahhüt ettiğinden fazlasını yapmış görünen birkaç tane ülke var. Ee, özellikle 3 tanesi dikkati çekiyordu. Hindistan, Rusya ve Türkiye. Evet. Bunlar e, taahhüt ettiklerinin %15'inden de fazla başarı göstermiş görünüyorlar. Neden? Çünkü herhangi ciddi bir şey taahhüt etmiş değiller. Yani Türkiye e, ulaşamayacağı kadar yüksek bir e, emisyon düzeyi varsayıp oradan yüzde yirmi bir azaltım yapacağım dedi. Şimdi o yüzde yirmi de çok çok altında gidiyor. Yani sanki eğriye baktığınızda Türkiye çok iyi bir iş yapmış gibi görünüyor. E, aslında e, emisyon açığı raporunda da bunun zayıf hedef nedeniyle olduğu belirtiliyor zaten. Şimdi buradaki tehlike şu. Yani bence bu olacak iş değil ama e, teorik olarak... Eğer bu madde altıdaki açıklar kapatılmazsa olabilir. Ee, Türkiye mesela şimdi çıkıp ben işte 200 milyon ton e, overachievement yaptım. Evet başardın. Ee, başardım ve fazlasını yaptım. Yani işte 929 milyona düşürecektim ama 700 milyondayım. Demek ki 200 milyon ton da fazlasını yaptım. Alın ben bu 200 milyonu satayım diyebilir. Yani teorik olarak ülkeler zayıf taahhütler verip yapamayacakları yani çok kolay yapabilecekleri taahhütler verip bunu aşıp oradan kalan krediyi satma gibi bir yola girebilirler. Bu tabii Paris anlaşmasının çökmesine neden olur? Çünkü bu sefer pek çok ülke hem hedefleri zayıflatmaya başlayacaktır hem de böyle yaparsa ortada bunu alacak ülke kalmayacağı için yani siyah çok düşeceği için ki şu anda mesela temiz kalkınma mekanizmasında da aynı sorun vardı Kyoto'da son başına sıfır nokta 2 dolar mı ne? Yirmi sente düşmüş o kredilerin fiyatı çünkü hiçbir anlamı yok saçma. Dolayısıyla böyle bir e, saçmalık oluyor. Son bir şey daha ekleyeyim bu e, minvalde. Bazı ülkelerde geçmişten gelen sıcak hava deniyor diye bu hatayır hikayesi. Hatay, evet. evet. Sıcak hava basma. Geçmişten gelen. Evet, sıcak hava basmaya. <gülüyor> ee, burada da devam etmek istiyorlar. Mesela Rusya diyelim. Ee, Sovyetler Birliği döneminin çök, çökme sonrası 90 sonrasında bir sürü fabrika kapandığı için e, baya bir azaltım yapmış gibi görünüyor. Bunun iklimle bir alakası yok. Oradan kalan azaltım kredilerini buraya da saydırmaya çalışıyor. Rusya bunu yapma açıkça yapmıyor şu anda ama Avustralya bunu açıkça yapıyor mesela. Avustralya'nın da Kyoto'dan kalan fazla azaltımları vardı. Dolayısıyla bu hatayır çünkü sizin alıp sattığınız şeyin atmosfere hiçbir yararı yok. Geçmişte olmuş olan ve şu anki salımları hiçbir şekilde etkilemeyen, ilgilendirmeyen bir sürü hikaye. Sonuçta burada yapılmaya çalışılan şey bir şey yapmadan sadece alım satım yaparak yapmış gibi görünmek ve kendi taahhütünü tamamlamaya çalışmak bazı ülkelerin yaptığı. Bir de insan hakları meselesi var. Burada çok vurgulanan bir konu. Madde altıda herhangi bir insan hakları, biyoçeşitlilik, işte doğa çevre vesaire gibi şeyler geçmiyor. Dolayısıyla mesela bizim çok yakından bildiğimiz bir örnek olduğu için onu vereyim. Siz bir doğayı acayip tahrip ederek insanların suyunu elinden alarak insan haklarına, su hakkına bir sürü şey işte rağmen gidip bir hes yapacaksınız. Ondan sonra ılısu barajını düşünün gerçi hani barajlı HES'ler herhalde kabul edilmeyecek yeni evren enerji olarak ama küçük HES'lerden birini düşünün. Ee, insanlar karşı perişan olmuşlar. Siz onu diyeceksiniz ki bu yeni evren enerji. Ben buradan şu kadar kredi e, kazandım. Bunu satmaya çalışacaksınız. Yani e, buradaki iklim hareketi de diyor ki çok net bir şekilde madde 6'da e, sizin başarı olarak göstereceğiniz her türlü yatırımın ee, aslında hem insan haklarına hem doğaya ve biyoçeşitliğe bir zarar olmaması, bir ihlal yaratmaması gerekiyor. Tabii şu anda pek çok ülke burada işte Avustralya bir taraftan e, biliyorsunuz, Japonya öbür taraftan e, bunu ve Brezilya tabii en çok da e, bu işi sulandırmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki iki gün, e, işte son üçüncü gün, e, günündeyiz, sondan üçüncü günündeyiz Madrid'in Önümüzdeki iki gün daha, üç gün daha bu mücadele sürecek ve buradan bu maden çıkması gerekiyor çünkü 1 Ocak'ta e, Paris yürülüyor. O zaman bunun çıkması lazım. Eğer buradan ve sesin sesin evet. iyi gelmiyor bir yer değişikliği yapabilir misin? Şu anda şu Heh, anda duyuyor evet, musun? Evet evet. Son ee, cümle duyulmadı. Ha, şu an şey diyorum e, işte eğer buradan madde altı e, bu şekilde çıkarsa yani sulandırılmış bir şekilde çıkarsa o zaman e, Paris'in işlemesi çok zor hale gelebilir. E, madde altı meselesi çok kısaca böyle. Evet bu çok önemli bir nokta gerçekten Avustralya'da yüzün üzerinde söndürülemeyen yangın var ve plajları filan e, Sidney'in e, simsiyah kö kö şeyle kömür olmuş vaziyette iken Avustralya hala iklim, ne, iklim değişikliği filan diyor. Biz başarıyla götürüyoruz işi diyorlar ve büyük eleştiri sahibi oluyor. Aynı zamanda ilginç başka bir şey daha var. Yani 12 kat üstüne çıkmış Sidney'deki hava ...kirliliği durumların... ...tehlikeli şeyin... ...ama hala Avustralya bunu şey yapıyor... ...öte yandan da en etkileyici... ...bu engelleme senin de sözünü ettiğin... ...engelleme çalışmalarını... ...yapan ülkelerden bir tanesi... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...nasıl oluyor bu? Halbuki kendisi çıktı zaten. Çık, çıkmadı daha ama işte... Ee, ...gelecek sene... Yani ...çıkma kararı verdi ama... Biz geleceksen iki seçimden evet, sonra ya. başlattı ama orada gayet <gülüyor> aktif olarak görülüyor. Yani ben Nath baltalamak ben, için orada tabii. Evet, baltalamak <gülüyor> için çok yoğun bir şekilde. Belki şeyi de söyleyebiliriz. Yani e, pankartlardan birine e, Ziya Paşa'nın terkibi bendini, as, e, İngilizcesini koysalar. Çocuklar sen herkesi gör, alemi sersem mi sandın diye iyi olabilirdi. Yani böyle bir büyük bir aldatmaca da evet, var. Yani. Fakat, fakat şöyle bir durum var. Şimdi bu, bu tartışma demin böyle çok ıı, özetlemeye çalıştığım bu tartışma o kadar karışık bir tartışma ki. Mesela maddeleri veya parantezlerle dolu ıı, olan ıı, taslağı şu anda madde altı uygulama ıı, ilkeleri taslağının içinden çıkmak yani uzman olmayan birisi için, bu işi çok iyi takip etmeyen birisi için içinden çıkmak mümkün değil. Dolayısıyla bunu aslında kullanıyorlar. Yani bu işi jargona boğarak, evet. e, anlaşılmaz hale getirerek ne demek istiyor? Yani şimdi baktığınız zaman iyi bir şey olduğunu düşünebiliyorsunuz. Sonra bir yorumunu okuyorsunuz. Aa evet bu aslında bir açık, bu loophole hikayesi. Yani evet. tamamen e, açık bulmak ve açık yaratmak için e, uğraşıyorlar. Mesela bir tanesi de şu onu söylemeyi unuttum demin. Bir de double counting hikayesi var. Yani siz e, ay yaptığınız bir azaltımı iki kere saydırmaya çalışabilirsiniz. Çünkü öyle bir açık var. Örneğin şöyle, sadece e, emisyon azaltımlarını değil, örneğin yeni bir enerji yatırımlarından kazı, e, sağladığınız karbon kredisini de satabiliyorsunuz bu sistemde ya da satabilirsiniz eğer buna izin verirlerse şimdi. E, yani şöyle olabilir, siz bir e, işte diyelim ki güneş enerjisi projesi yaptınız. Bu sayede ee, emisyonlarınız azaldı. Bir bunu satıyorsunuz sonra bir de güneş enerjisi kolojisinin kendisinden ayrıca saydırıp onu bir daha satıyorsunuz ya da e, şirket onu satıyor. Şimdi bu son derece saçma bir şey çünkü siz zaten o azaltımı bir kere yapmıştınız. Başka evet. bir şekilde bunu ikinci kere tekrar muhasebeye katıp sanki yaptığınız azaltımın iki katını yapmış gibi gösterebiliyorsunuz. Bu tamamen hesap numaralarıyla, oyunlarıyla e, double counting'e kadar yani çift hesap çiftte hesaplamaya kadar götürülen böyle saçma sapan bir şey ve maalesef işte bu bunu anlamak burada dönen dolapları anlamak çok kolay olmadığı için Neyse ki işte çok yakından takip eden iklim hareketinden uzmanlar var onlar sayesinde bir baskı uygulanabiliyor ama maalesef işte Greta'nın Luisa'nın onların da hep söylediği gibi Hani aslında burada hiçbir şey olmuyor. Yani olmuyor değişen, ve olmayacak. Değişen bir şey diyorlar. yok. Evet yani mesela bu işte Ziya Paşa'yı boşuna e, söylemedim tabii. Yani sırf fantezi olsun diye. Çünkü mesela Yeni Zelanda gibi bir ülkenin mesela gayet yeşil olduğunu ve iklimle mücadele ettiğini hatta e, bayağı sıfır karbon e, kanunu çıkarttı. Çok övünülüyor. Fakat öyle bir hesap yapılmış ki Climate Action Tracker tarafından bir kuruluş yakından senin de bildiğin, izlediğin o bağımsız bilimsel analizler Yeni Zelanda'nın bu çabalarını yetersiz bulduğu gibi. Yeni Zelanda'yı e, 2050'de karbon, nötre yani sıfır karbona getirmek şöyle dursun. Dünyanın e, Yeni Zelanda örneğini izlese dünya 3 derecelik bir e, hararet artışına, sıcaklık <gülüyor> artışına ulaşacağını e, ortaya koyan e, korkunç bir şey yapmış. Aynı yani şey, Yeni Zelanda'da bu durumdaysa? Evet. Yani o zaman Norveç'in de işte bütün İskandinav ülkelerinin de en büyük tüketici olduğu da yakın geçenlerde bir başka makalede açıkça ortaya kondu. Her bakımdan ileriler mutluluk endeksi, yoksullarla uğraşma evsizler filan ve hatta yeni bir de haber vardı elimizde Finlandiya'da mesela. Evet. Kabinenin büyük çoğunluğu kadınlar tarafından oluşturuluyor. Oluşturuluyor. Bakanlar, evet. 34 yaşında gencilik bir kadın da şey oldu. Başbakan. Başbakan oldu harika. Annesi ailesi içinde de eşcinseller oldu ilk defa açıklandı. Bunlar hepsi harika fakat bütün İskandinavya ülkelerinde olduğu gibi Finlandiya'da şeyde feci haldeler yani tüketimde ve dışarıya ısmarladıkları için yani taşeron kullandıkları için güney küresel güney denen ülkelerde yaptırıp eşyaları tükettikleri için e, şeyleri karbon emisyonları falan gayet yüksek ama hesapta öyle görünmüyor işte Greta Thunberg'in başından üretim beri, sen... hesabı evet. evet yani söyledi bir yandan da işte e, yani çok e, umut verici bir haber de şuydu bunu da seninle paylaşmak istiyordum. Yani insan Hakları Günü kutlanırken insanlığın geleceği konusunda bir araştırma ortaya konmuş. Amnesty International tarafından çok 10 bin genç erişkin tarafından, yetişkin tarafından cevaplandırılmış yeni bir 10 yıla girilirken ve iklim krizi bir numaralı tehdit insan hakları için bir numaralı tehdit olarak ortaya çıkmış. Tam bir dünya liderlerine Açık arayla iklim değişikliği konusu bir numarada ikincisi de kirlenmede üçüncüsü ancak terörizm kaygısı üçüncü geliyor mesela dördüncü sırada da doğal kaynakların yok olması geliyor yani böyle de future of humanity soru yani insanlığın geleceği <gülüyor> araştırmasında gençler olmaz bu iş dü dü dünya liderlerine bu yeter artık diyorlar yani bence dünyanın önündeki en büyük tehdit bu dünya liderleri aslında yani evet. e, yani bu şu anda burada yaşanan da aslında bundan ibaret bu demin e, bahsettiğiniz konu işte üretim emisyonları tüketim emisyonları falan da bu yani ama bu işte açık bulma hikayesinin çok çok eski versiyonu o tabi hala devam ediyor. Hiçbir ülke yaptığı tüketimden sorumlu tutulmuyor ya da çıkardığı petrolden sorumlu tutulmuyor. Sadece yaptığı üretim min emisyonundan soruluyor. Bunda değişmesine dair bir tartışma da yok zaten. Yani. Bu evet yani devam ediyor. İnanılmaz şeyler yok. okuyoruz yani her gelen, her geçen gün gözlerimizi fal taşı gibi açmamıza yol açan yeni raporlardan biri daha dün çıktı işte okuduk hem Guardian hem de başka kaynaklarda Leeds Üniversitesi'nden Grönland'daki buz erimeleri, buz kayıpları, buz ve buzul kayıpları yedi kat. ...1990'lardan... ...yani sadece 20 yıl öncesine göre... ...7 kat artmış durumda... ...yani Grönland çöküyor... ...ve bu tabi çok daha büyük bir deniz yükselmesine... ...ortada suların basmasına... ...ve pek <gülüyor> çok insanın hem yerlilerin... ...hem de dünyanın çeşitli insanların ...yersiz yurtsuz kalmasına... ...perişan olmasına yol açacak yani... ...evet buradaki... Ee... Bu tür hani iklim etkilene dair yeni raporların ötesinde en etkili rapor karbon bütçesi raporuydu. Ben evet. e, yani bunu şimdi çok fazla konuşacak zamanımız yok ama bu konunun ayrıntılarını ben iki yazı halinde yeşil gazetede yazdım. Eversi gün ve dün maddet notları bir ve iki diye. E, burada yani sadece çok basit bir şeyi hani detayını e, gazeteden okuyabilirsiniz ama çok basit bir şey söyleyeyim. Yapılan hesaplara göre e, karbon bütçesinin 1,5 derece içinde olmasına 6 sene kalmış durumda bugünkü emisyon evet. düzeyine göre. şey de Çeşitli ihtimallere göre bakılabilir ama 2 derece bütçesi de bayağı bir azaltım yapılsa bile 2040-2050 arasında dolabilir gibi görünüyor. Bu hesaplar ortada. Ve dün yine emisyon açığı raporunun etkinliğine de girdim. Orada bir kez daha vurgulandı. Bugünkü mevcut Paris taahhütleri dünyayı 3.2 derece ısıtıyor ve e, bunların gerçekten 1.5 derece hedefine ulaşması için 5 kat güçlendirilmesi e, gerekiyor. E, durum aslında e, çok açık e, ama burada bu tartışma e, yerine biz azaltım evet. yapmış gibi görünüp de e, yapmamayı nasıl beceririz diye yani ülkeleri durdurmaya çalışma tartışması ya da onları e, karşı önlem alma tartışması yapılıyor. Bu arada e, şeyi de e, programın Bitmesine herhalde az kaldı. Hı hı. E, bu Greta'nın ve Luisa'nın e, önceki gün ve dün yaptığı e, şeyler de çok önemliydi. Ondan da biraz bahsedeyim. E, biliyorsunuz hani burada şimdi biraz sonra aslında 5 dakika sonra bizim programın bitimiyle aynı anda e, şey başlayacak. E, üst düzey e, planeri başlayacak. Yani genel kurul salonunda. E, Greta'da orada Konuşacak gibi. Evet. evet. Onu evet. da bildirdik. Önemli Gre Greta konuşma yapacak ama Greta bunun dışında e, kendisi konuşmak yerine platform açmayı tercih etti bu sene. Çünkü e, pazartesi gününde konuşmuştuk Greta'ya yönelik çok büyük bir basın ilgisi var. E, bu basın ilgisini kendi sözleri için değil e, platform açarak kullanmaya karar verdi ve ikisi Luisa ile beraber yani Almanya'daki işte gelecek için Cuma'ları aktivisti hmm. Luisa ile beraber önceki gün e, bir basın toplantısı yaptılar ve genelde şeyden gelen işte Amerikan bir Amerikan yerlisi kız işte Marshall adalarından bir çocuk gibi dünyanın çeşitli yerlerinden gelen iklim değişikliğinin etkilerinden ön safta etkilenen en fazla etkilenen çocuklara söz verdiler kendileri konuşmadılar dün de ben ona giremedim çünkü e, dışarıdan webcastten izledim çünkü e, olağanüstü bir izlenim vardı sadece gazeteci e, evet basın dacı olanları aldılar e, onların bile yarısı giremedi zaten çok izlenim vardı dünküne girdim ama Dün de bilim insanlarına platform açtılar. Greta. Moderasyon yaptılar sadece ama IPCC yazarlarında aralarında olduğu birkaç bilim insanı bir de şey vardı aralarında. O çok önemli ve çok güzel bir konuşma yaptı. William Mumov bu 11 bin bilim insanının imzaladığı bildiriyi yazanlardan biri. Hmm. E, evet. Stratçal Üniversitesi'nden. O, o da aralarındaydı. O mesela şeyi söyledi. Hani bu iklim acili ...kavramını siz bize e, öğrettiniz. E, dedi. <gülüyor> yani gençlere hitap ederek ve dolayısıyla bu... E, ...etkinliğin ismi de Bilim'in arkasında birleşim e, etkinliğiydi. Unite <gülüyor> Behind Science. E, dolayısıyla e, bu platform açma işini çok güzel yaptılar e, bence. Çünkü hani Greta var diye normalde hani 3 kamera olacakken 30 kamera oluyor... Ee, bu da e, bilim insanlarının sesinin duyulmasını, onların söylediklerinin haber yapılmasını. Evet, müthişler oldu. yani. Evet. Zaten Greta da son tahminde iklim hareketinin dünyada karbon salımları düşene kadar hiçbir şey başarmam, başarmış sayılamayacağını söylüyor ve diyor ki ama ekleyip gerçek eylem olmadan günlerin geçip gitmesine artık izin veremeyiz. İklim krizi hala iktidardakiler tarafından görmezden geliniyor ve böyle devam edemeyiz. Çocukların okul kırması da sürdürülebilir bir çözüm değildir. İktidarlardan artık siyasi karar alıcılarından bir eylem görmek istiyoruz. Çünkü insanlar iklim ve ekolojik acil durumu yüzünden ıstırap çekiyor ve ölüyor. Bu kadar basit yani. Dün de şey dedi, Bunda da Luisa söyledi galiba. Hani geçen senede biz şeydeydik dedi, koptaydık Vukatoviç'e de. Birkaç kamera daha azdı espri yaptı. Yani geçen sene hiç kamera yoktu. yok Yoktu ee, Ve şey dedi, yani bu sene geldiğimizde ne değişti diye baktık. Ee, fark şu, yani evet insanlar bu konuyu daha fazla konuşuyor. Herkes gelecek için Cumalar Hareketi'ni biliyor. Herkes bizi tanıyor. Fakat e, yapılan bir şey var mı diye baktığınız evet. zaman yapılanlarda hiçbir değişiklik Sıfır. Yani bu, evet. Ama de, dedi ki işte biliyorsunuz, bunu Greta söyledi, biliyorsunuz konuşmak e, bir işe yaramaz, eylem. Evet, evet, işe yarar. Dolayısıyla e, önümüzdeki şeyler, zorluklar e, hani Paris yürürlüğe girerken de e, eskisinden daha az değil maalesef. E, gelecek sene Glasgow çok önemli bir e, sınav olacak. Bir kez daha e, Paris'ten sonraki belki en önemli sınav olacak. Çünkü gelecek sene bir de yeni hedeflerin yeni taahhütlerin verilmesi gerekiyor. Şimdi bir sene boyunca çok büyük kampanyaların yürütülmesi lazım şey de önemli tabi Trump'ın olmaması ihtimali de var gelecek seneki COP'ta. Çünkü gelecek sene Kasım'ın 9'unda başlıyor. Galiba seçim 4'ünde mi? Yani Trump'ın seçilmediği evet. hani keşke Bernie seçilse Bernie Sanders ya da şimdi Mike da aday biliyorsunuz. Evet. Değil mi aday? Adayı. Evet o aday. Evet. O da buradaydı dün. Hani onların öncülüğünde bir Amerika'da Belki işi çok değiştirebilir. Yani böyle bir umut var burada. Umutlar birazcık şeye bağlanmış. Trump'ın gitmesine bağlanmış. Amerika açısından. Diğer ülkelere de bir yıl boyunca çok büyük bir baskı yapılıp Glasgow'un artık hani Paris'i rayına oturması, oturtmasını beklememiz ya da uğraşmamız gerekiyor. Ümit çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya da ayrıntıları konuşuruz. konuşuruz. Çok evet. teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet bu şekilde de bitiriyoruz iklim içini bir müzik çalacaktık ama vakit kalmadı maalesef ama başka şeyler de girdi araya çok da iyi şeyler girdi ee, bunu şimdi bitiriyoruz programı iyi günler hoşçakalın görüşmek üzere açık yeşil